Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulullah. Bir arkadaş soruyor. Eee Bakara suresi 9'un 100 195. ayetle ilgili. ve infiku fi sabilillahi ve la tulqu biaydikum ila't tehluketi. Ve Bu ayetin anlamı nedir diyor. Bazı insanlar bize diyorlar siz kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Size ne ya? İslamiyet böyle oldu. Siz kendinizi kuruyun. Allah bak diyor kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Onun için bir günde davet yapmak, cihad yapmak, tağutların karşısında durmak bu tehlikedir. Allah seni mükellef kılmamış mı lan? Bu anlamı nasıldır? Bu ayetin gerçek anlamı nedir? Evet arkadaşlar bu çok güzel bir sorudur aslında. Çok güzel bir sorudur. Bu soru sahaba zamanında bile yanlış anlaşılmıştır. Ama sahaba zamanında yanlış anlaşılmış, sahabeler ne yapmışlar? Bu konuyu düzeltmişler. Ee, bu konuyu ben açıklamadan önce, bu konuyu tam, e, bakalım bu sahaba zamanında nasıl yanlış anlaşılmıştır? Bu arkadaşın sorusu gibi. Şimdi biliyoruz biz sahabeler geldiler İstanbul'u fethiye. Ne zaman? Hazreti Maavya zamanında O e, Maviye, ilk, ilk ordudur Hazreti Maavya zamanında Kustantiniyeni İstanbul'un fethine Geldiler. Neden geldiler İstanbul'un fethine? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiş Bu şehir açılır Ne zaman verdi bu müjdeyi? Bir sahabe Resulullah zamanında İstanbul'a ticarete geldi Kustantiniyye'ye. Geldi Resulullah'a dedi Öyle güzel bir memleket ki Öyle acayip nehirler var deniz içindedir Öyle güzeldir çok övdü orayı o, Resulullah da dedi inşallah o, orası da açılır Müslümanlar orada hakim olur ondan dolayı e, İslam devleti istikrar eder etmez ee, sah e, e, sahabelerin arkasından sonra bu ihtilaften sonra sahabenin Hazreti Ali'den sonra e, Radiyallahu Anhu Hazreti Muaviye Radiyallahu Anhu ne yapar devlet istikrar eder etmez ilk orduyu nere gönderdi Kastantiniye'yi fethetler gemiyle gönderdi oları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiş. Diyor, ilk ordu ilk ordu Kastantiniye'yi gazveder, gider orayı fethine, o ordu mağfurun lahu Affedilmiş ordu. Günahlarından geçilmiş o ordunun. Allahu Ekber. Ne, ne kadar bir büyük müjdedir. Ne kadar büyük bir şehirdir bu İstanbul. Böyle müjde vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için arkadaşlar, şimdi bir şey açıklayacağım. Bu da sürpriz olacak çok insanlara. Biz biliyoruz ma malum Hazret Maviyen'in oğlu Yezid zamanında Hazret Hüseyin aleyhisselatü Salam vefat edildi, öldürüldü, katledildi. O ordunun da başında Yezid vardır. Yani bu rahmet, bu mağfiret Yezid'i şümle O ordunun lideri kimidir, kaidi kimidir, Yezid'idir. Yezid'in de ordusunda Çinmarı'dır, büyük sahabalar vardır. O büyüklerden de birisi Abu Eyyub el Ensarî Şimdi bunlar geldiler İstanbul'u fethetmeye. Tabi Abu Eyyub edemediler tabi. Fetih edemediler. Müslümanlar ta ondan sonra da bütün halifeler gönderdi yapamadı. Hatta Allah kısmeti kim yaptı? Muhammed el Muhammed Fatih Sultan ona kısmet oldu. Fetih etti. Onun için fetih gününde bütün İslam alemi öyle bir sevinçteydir ki tarihte yazılıyorlar, geçiyor tarihte. Nasıl bir sevinçteydiler? Onu öyle öyle bir sevinci o tarihte okusan İslam aleminin çok e, enteresan bir şey var orada. Güzel bir e, şey var. O mutluluk var o o toplumlarda Müslüman toplumunda. Şimdi Abu Eyyub el Ensari tabii orada e, şehit oldu. Orada da gömüldü. Bugün de malumdur kabri Abu Eyyub'un. Eyyub e, Sultan'dadır. Hatta o semt onun ismine verilmiştir. Şimdi e, burada tabii e, baya kaldılar, bir kaç ay kaldılar, Feth edemediler. Ama bu bu ay, aylar arasında ne oluyordu? E, şeyden e, savaş oluyordu. Şimdi olan sorun arkasında, bular surun dışında, devamlı karfar birbirleriyle bir bastırıyordu, o ona bastırıyordu. Bu arada e, Abu Ayub e, Allah rahmet eylesin Orada şehit olur. Şimdi e, bir gün ordunun içinde bir tanesi ne yapar? Bir asker musulmanlardan e, kafirlerin içine dalar. içinden baya insan öldürür. Ondan sonra ne olur? Kendisi de şehit olur. Müslümanlar ne diyirler? Müslümanların ordusundan ses kakar Ya diyirler bu kendisini tehlikeye attı. E, e, atmasaydı o kendisini tehlikeye e, bu, Allah böyle emretmemiş, niye kendisini öldürdü filan yaptı. Bu aynen e, e, inkar ettiler bu meseleyi. Mesela nasıl bugün de Müslümanlar silah bulmuyorlar ellerinde. Hiçbir silahımız yoktur. Karşı, düşmana karşı düşman çok güclüdür. Bizim elimizde hiçbir şey yoktur. En büyük silahımız nefsimizdir. Bunu Allah yolunda feda verebiliriz, veririz. İşte bu da nedir? Bazen gidiyor, bazen Filistinli kardeşlerimiz görüyoruz, ne yapıyorlar? Yahudilerin içine girip kendini patlatıyor. Bu bu da ona onun gibidir aynen. Ama bir, alimler bir şart koyuyorlar bunda. E, benim aklım kesti, gidip kendimi patlatım değil. O bir cemaat lideri altında olacak. Müslüman cemaati, bunun lideri olacaktır. Bunun şurası olacaktır. Bunun askeri kanalı olacak, siyasi kanalı olacak, e, e, alimler kanalı olacak. Bunlar hepsi kurtay gibi böyle toplanacaklar, karar verecekler. Bu adam gidip kendini orada partlatırsa faydası ne getirir ne getirmez. Ona göre ne yapacaklar? Karar verip bu ameliyat caizdir. Şimdi bu sahabi ciddi sahabidir e, Unsulman ordusundan. Gitti kendisini orada öldürtü ama bayağı da düşman öldürdü. Abu Ayub buna karşı çıktı. Şimdi bunların hangi ayet okudular? Bunu okudular. 195. ayet. Dediler bu adam ki velâ tulqu eydiyekum bi tehlike. Tehlikeye attı kendine. Abu Ayub dedi siz ne dursunuz ya? Bu bunun anlamı bu değil. Bu bizim üzerimize indi. Bizim ansarların üzerine indi bu ayet. Bu ayet ansarların üzerine indi. Ansarlar da neyle ilgili bu ayet indi üzerlerine? Dedi biz dedik ki işte e Fatih Mekke oldu. Artık biz kalacağız çoluk çocuğumuzun yanında. E, her şey bitti. Bu ayet indi. Bu ayet indi. Dedi ki eee ve infiku fi sabilillah. Allah yolunda infak yapın. Yapmasanız ne olur? Kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Bak ne kadar fark. Ne kadar fark? Subhanallah. O farkı kim kim ilham ediyor bize? kim beynimize sokuyor şeytan? Şeytanın bir adeti var arkadaşlar. Her şeyin tersini öğretir. Bak, kabir, kabre İslamiyet kabirden cami bir araya toplanmaz. Kabre doğru namaz kılınmaz. Bize emretmiş camilerimizde kabri ölü gömüyoruz. Defne diyoruz. Hem de camilerimizin getirmiş bize tam kıbleye doğru koymuş. Neden? Çünkü kıbleye doğru olan haramdır. Kabir kıble olsa Önünde kılamazsın. Getirmiş orada gömdürmüş. Yani şeytan her zaman ne yapar? Dinin tersini emreder. Bak burada ayette apaçuktur. Abu el Ansari, Ansari diyor bu bizim çiğindi. Abu el Ansari diyor bu bizim çiğindi. Neden indi bu? Çünkü Ansarlar diyorlar ki biz artık şey yapacağız. Ee, tamam her şey bitti yani biz oturacağız. Çoluk çocukumuzla ilgileneceğiz, Onlara dini öğreteceğiz. Ne dedi? ولا تلقوا بايديكم ile التهلكه Siz kendinizi infak etmeseniz Allah yolunda tehlikeye atarsınız. İnfaklayla olur, infak mallan olur, dilden olur, kalemden olur, cihatla olur. Bunlar hepsi infaktır. Bunlar neye girer? Hepsi infaka girer. Ondan dolayı e, Abu Eyyub'un dediği e, bu e, söz bu ayetin hakiki açıklamasıdır. Biz sahabe tabi'in etba tabi'in dört imam da bunu böyle anlıyor. Tam tersine eğer sen cihad etmesen Allah yolunda kendini hayatını Allah yolunda zamanında mekanında koymasan malını mülkünü ilmini koymasan sen kendini tehlikeye atıyorsun. Çünkü ayetin öncesi cevap veriyor sonrasına. Dur ve enfiku fise bilillah. Ve enfiku fise bilillah. Allah yolunda infak edin. ولا تولقوا بايديكم الى التهلكه Elinizi لشيء atmayın. ne zaman infak etmesek demek ve ihsinu inallaha yuhibbul muhsinin yaparsanız da bunu en güzel şekilde yapın çünkü Allah muhsinleri sever muhsinler nedir en güzel şekilde yapın bütün infaklarınızı en güzel şekilde en güzel nedir sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor Allah muhsinleri sever bu şekil sifat ehlini var. Ehsan da İslam dininin en yüksek derecesidir işte cihadı sevmeyenler korkaklar ee, e, dünyaya meyyal olanlar mal evlet kadın sevenler ne yapıyorlar işlerine gelmiyor ne diyorlar ya bu tehlikedir bugün de bizim gücümüz yoktur e, devletimiz olsun liderimiz olsun o zaman yaparız halbuki böyle diyenler ögün o günde gelse nifak yaparlar. Yapamazlar. Yapamazlar. Neden yapamazlar? Çünkü kalplerinde, içlerinde bu mesele yerleşmemiştir. Yerleşse ihsan ederler. Ama ihsan devrine gelmemişler. Korkak, ceban dedikleri zelil, e, zillet hayatını yaşamakta istiyorlar. Bunlar da aslında Asıl e, razu bil qu'udi o bir ayette geçme, geçtiği gibi oturmayı tercih ettiler Cihad üzerine demek ki asılda bu la tulqu aidukum bi aidikum cihatla ilgilidir dedik çünkü Abu Eyyub el Ensari anhu tabi hadis sahihdir Abu Davud Nesai e, Tirmizi'de rivayet olur Abu Abu Eyyub'un bu açıklaması e, diyor ki Tehlikə asıl tehlike nedir? cimri olacaksın. Ne de cimri olacaksın, Allah yolunda. Asıl mümin ne olacaktır, hayatını Allah yoluna koyacaktır. İşte arkadaşlar bakın, bu şeytanın oyunuyla ayetlerimiz ne oluyor? Bugün de mucahidlere dil uzatıyorlar. Bugün de e, Allah yolunda infak edene diyorlar sen ne yapıyorsun? Bir artı bir çi bu kadar para veriyorsun, paran eksiliyor. Ben zekattan bahsetmiyorum. Ben sadakadan şu anda bahsediyorum. Adam Allah yolunda nasıl dünyaya, dünyayı dinin önüne çıkartın, işte bu ayet seni şümle eder. وَلَا تُلْقُوا ile اِلَا تَحْلُكَ Tehlikeye ne zaman atarsın onu? Ben oturum, ey hoş, benim maaşım var, evim de var, sorunum yoktur, işim de güzel, çocuklarım da devam ediyor okullarına, eyvallah. Bu değil, Müslüman öyle değil, Müslüman ne olacak? İnfak edecek. Müslüman başını gece yastığa koydu. Eyvallah benim işim değil. Benim kardeşlerim Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçanistan'da, dünyanın her yerinde ne oluyor? Çesiliyor, biçiliyor, zulme uğruyor. Bundan daha fazla benim Allah'ın emrettiği din yer üzerinde hakim değil. Ben nasıl olur başımı yastığa koyup rahat uyurum? İşte asıl tehlike budur. Ben bu içimde yaşamasın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir musulman öldü. Kalbi cihada gitti değil. Kalbi cihattan. Kalbi cihada niyet etmediyse. Kalbi cihad istemediyse. O nifak üzerine ölür. Allah korusun. Yani cihad isteyeceksin. İçin acıyacak. Allah yolunda cihad Zır ve senamil E ne olur? Cihad istemeyen ne olur? Tehlikeye atıyor. İşte bir günde dinler arası diyalog. İşte hoşgörü, bunlar hepsi Allah kurusun, kim bunlara inanırsa çifre düşer Allah kurusun. Hoşgörü dinler arasında diyalog nedir? Çıfürdür. Hoşgörü evet, hoşgörü Hristiyan Yahudilere İslam'ı tebrikte gösteririz. Ama onların dinlerine hoşgörü gösterilir mi? Resulullah'ı yapmadığı sen yapabilir misin? Yapamazsın. Küfürdür bu. Dinler arası diyalog ne demektir ya? Taçif'in tam kendisidir. Allah diyor lakat keferel yehudü ven-nasara. Çafil oldular çünkü Allah'a şirk koşuyorlar. Sen diyorsun bulardan dur yeni baştan hesabı deftere karıştırırım. rabb alemin unutmuş mu? Haşâ lakefe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dini tebliğ ediyor. Sen de diyorsun dinler arası diyalog. İşte sen kendini tehlikeye atmışsın. Bu ayetler. Tam tersi. o bize ne diyor? Siz kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Bak İsrail'den savaşa kalkıyorsunuz ama sizin gücünüz yoktur işte kesiyor bizi biçiyor. Ya kessin bitsin. O adamlar öldükleri bak sen diyorsun. O adamlar ölüyor şu anda İsrail'de. Filistinliler kardeşlerimiz ölüyorlar. Aslında onlar yaşamaya başlıyorlar. Hayat nedir ya? O çocuk olsun cennetin kuşu oluyor. O adam ölsün o yaşlı ölsün. Kalacağına dünyada bu zulümle direkt cennete gidiyor. Yani kısa yoldan Yahudi onu cennete gönderiyor. Tabi eğer Allah rızası için olsa yok ot gibi yaşıyor orada. Her şey Allah rızası için olacak. Kan dökülmeden, cihad olmadan, e, İslam'ı savunmadan malımızla, ruhumuzla, canımızla nasıl İslam hakim olur? Sahabeler öyle yaptılar hakim oldu. Osmanlı devleti neyden hakim olduğu yer üzerinde. Pandükçüler Allah rızası için savaş yaptılar. İşte bu te tehlikeye atmayın. Bu türlü Müslümanlar cabandılar. Caban nedir? Korkaktılar. Alim diyor korkak Müslüman olmaz. Müslüman korkak olmaz. Müslüman cesur olması lazım. Hele davata soyunun hiç korkak olmaz. Çünkü davet peygamberlerin vazifesidir. Sen peygamberlerin vazifesinin yerin çorabındesin şu anda. Bir peygamber haşva kafa korkak olur mu? Olmaz imkan yoktur. Bütün peygamberler hayatlarını, çözkülerini gere gere Allah rızası için verdiler. İşkence çektiler, azap çektiler. Ondan dolayı bu ayetten biz ne anlıyoruz arkadaşlar? İnfak fi sebilü nedir? Malla, canla, rühle, hayatımızı, fikirle, kalemle, bütün şeyle cihad etmemizdir. Allah yolunda bunun da karşılığı cenneti, Hürri kızlarını, cennetin nimetini istemektir. Kısacası budur. Bu birinci derstir. Bu dersten biz bunu anlıyoruz. Çünkü sahaba, tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam, bütün imamlarımız bunu anlamıştır. İkincisi nedir? Bu işi de yaparken vacip tür üzerimize salih, ihlaslı bir niyetle yapacağız. Emelimizden bunu sadece Allah rızası için isteyeceğiz. Allah rızası için ne yapacağız? Bu işi isteyeceğiz. Allah rızası için olmasa ne olur? Bu nedir olmaz, kabul olmaz. Allah rızası için yapsak bu amelimiz kabul olur inşallah. 3. ders. Bir müslümanın üzerine vacip bir günde her toplumda demesin "Ben bir şey bilmem. Ben bir şey yapamıyorum. Cütsüzüm." Her vacibin her müslümanın üzerinde bu toplumda vaciptir infak etmesi lazım. Allah yolunda. Ha cihad edebilmiyorsun eline silah tutmuyor. Ne yapacaksın? Ee, kalemle cihad edeceksin. Elin kalem tutmuyor sözden. Ağzın söz tutmuyor niyetle. Ağzın söz tutmuyor ama ağzın dua tutuyor. Hak gecenin hangi Müslüman bir günde diyor ben kalktım gecenin yarısında üçte birinde Rabbil Alemi sem semaya indiği saatte gözyaşıyla sücütte dua ettim musulmanlar için. Bu nedir? Bu bir görevdir. En azından az <gülüyor> iman biz bunlar için imanın en zayıf noktası kalbimizden dua edeceğiz bunlarla. Gece gündüz nasıl yemeğimizi çoluk çocuğumuzu düşünürüz? Gece gündüz oları düşünüp dua edeceğiz onlarla. Ne yapacağız? Davet yapacağız. Ne yapacağız? Allah yolunda. Buların, bu Musulmanların meselelerini ortama getireceğiz. Güncel, güncel, Güncelleştireceğiz. Ortama ortaya dökeceğiz Müslümanların meselelerini savunacağız her, her olayda her şeyde her şeyi bunlara bağlayacağız ondan dolayı bu da nedir vaciptir bir musulmanın üzerine bir de tehlike nedir buradan tehlikeyi ne anlıyoruz biz sahaba tabi'in etba'u tabi'in rabbani alimlerin anladığını anlıyoruz tehlike nedir burada Hakkı tercih etmektedir. Allah yolunda infak yapmamaktır. Allah yolunda infak yapmamak ne, neye razı olmak? Zelillik. Zelil nedir? İşte küçümse, zillet içinde yaşayan insan zelildir. Bugün de cihad etmeyen hadiste diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor cihad etmeseniz cihadı terk etseniz dünyada razı olsanız dünyaya kalsanız, dünyaya dünyaya dünyayı sevseniz onu onu hedefiniz yapsanız Allah sizin üzerinize düşmanınızı tasallut eder zillet içinde yaşarsınız. Abu Dawud'ta geçtiği sahih hadiste. Demek ki zihadi terk zihadi etmek nedir? Zillet içinde yaşaman sebebidir. Kim hayatı selamet olsun, hoş görü olsun, e, efendilikle olsun, e, e, yavaş yavaş anlatla, anlatmakla e, bilmem e, e, e, bu, bu söyleşimlerle nedir mesele? Bu bir musulmana yakışmaz. Asıl tehlike budur. Bugün de hoş görü diyenler, e, dinler arası duyanık diyenler tehlikeye düşmüşler. Beşinci ders nedir? Beşinci ders bu ayattan diyor. İhsanla yapın. Bir musulman her şeyi yaparsa hakkıyla yapsın. Her şeyi yaparsa hakkıyla yapsın. İnfak ederse hakkıyla yapsın. Cihad ederse hakkıyla yapması lazım. Davat yaparsa hakkıyla yapması lazım. Amel ederse hakkıyla amel etmesi lazım. Kitap yazıyorsa hakkıyla yazması lazım. Allah yolunda ceşurca bir söz söylüyorsa hakkıyla söylemesi lazım. Cahilce değil. Onun için ben buradan mücahit arkadaşlara arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar cihad Facebook'la klip yaymaklan değil sadece. Cihad e, insanları tekfir etmekle değil. Her şeyi lastik gibi yapıştırırsız, tağut, tağut, tağut değil. Cihad aslında kalpte ihlaslı olacağız. Biz bunu nasıl dökeceğiz, insanlara nasıl doğru dürüst anlatacağız. Bak, çok, asıl da e, e, bizde bir ata sözü var. Diğer çakkal var, baş kupardır, o kadar yamandır ama kurtun adı çıkmış yamanlığa. İnsanlar var, samanın altından su yürütüyor. Biz her, her saatte cihad cihad cihad Ama orta yerde de bir şey yoktur Kendimiz ne yapıyoruz Beş vakit camide namaz kılmıyoruz Sünnetleri kılmıyoruz Nedir Vallahi biz mücahidiz Ne böyle ne böyle Hakkıyla cihad Bak ihsan Allah-u Teala diyor, ihsanla yapacaksın Asıl da bugün de cihad eden demez ben cihad ediyorum Çünkü bu riyaya giriyor Onun için asıl da cihaz arkadaşlar Bu elin çan o elin bilmesin İnfak asıl infak budur Ondan dolayı ben kardeşlerime sesleniyorum buradan. Asıl da Allah yolunda nasıl para veren dese ben filan fakire verdim levme ediyoruz. E mücahit de öyledir. Demesin ben cihadım böyle yaparım böyle yaparım işte. Hayır bu değil. Cihad gizli olur. Hele böyle toplumlarda cihadın bu eli yaparçan o el bilmesin. Niye düşmanın dikkatinizi çek şu topluyorsunuz üzerlerinize. Asıl da insanları cihadı anlatmak faziletini anlatmak bu daha evledir. Ondan dolayı cihadı yaparcan ihsanla yapması lazım. Seni Allah görmüyorsa e sen görmürsen Rabbil Alemi haşa Allah seni görüyor. Ondan dolayı Allahu imre amala amelen fa etqane. Resulullah diyor o Allah'a, o Allah o çeşe rahmet eder. Ne zaman bir ameli yaparcan kalle yapması lazım hakkını vermesi lazım elini Hakkı nedir onu en güzel şekilde yapmak cihad ediyorsan en güzel şekilde ister kalemle ister dilinle ister Facebook'unla cihad yap ama en güzel şekilde yap değil karşı tarafı yoklamaya yok etmeye değil işte her şeyde tavuutu çıkardım ortaya karşı tarafsız tavutsunuz hemen bir set çekiyorsunuz aramızda olmaz toplumdan aramızda set çekilmememiz lazım Ha biz onlar gibi hoş hoşgörü de demiyoruz. Biz diyoruz ama güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Bu toplum ne dilden anlıyorsa güzelce bir anlatmamız lazım. Onun yanında kalemle cihad ediyorsan güzel sözler yazıp terhib ve terhible biz cihadı anlatacağız. Terhib nedir? Cihadı teşvik. Terhib nedir? Cihadı terk etmekten vaidli, cezalı ayetleri, hadisleri, alimlerin sözlerini İnsanlara seçim hakkı vermemiz lazım. Davette infak, Davat yapıyorsak cihattan davetimiz en güzel şekilde olması lazım. Davat bilmiyorsak davata soyunmamamız lazım. O ne o Artı tersini veriyor. Yani insanları biz Allah'a davet etmek için insanları Allah'tan e, davetinden dininden hüktürüyoruz. İhsan yaparken bütün amellerde en güzel şey ya, yapmamız lazım. İhsan seviyesinde. Nasıl namazı kılıyorsan en güzel şekilde kılacaksın. Resulullah nasıl kılmış huşu'yla, adetiyle, sünnetiyle rükünleriyle kılacaksın. Oruç tutarken aynen öyle. Huvvet e, aynen öyle. Ve hakeze bütün, bütün meselelere neyle bakacaksın? İhsanla bakacaksın. Bu ihsan nedir? Bu ihsan sen allah Teala'yı görmüyorsan allah Teala seni görüyor. Ondan dolayı cihad, davet Allah Subhanahu ve Teala emretmiş. Cihad bayrağı düşmez, sancağı yere inmez kıyamet gününe kadar devam ediyor. Çin bu cihadı kim bu cihadi iptal etse kendisini tehlikeye atmış. Bu ayetin şeyiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor: Cahidül müşrikîn müşrikîn bi amwâlikum ve enfusikum ve ensenetikum." Ebû Davud, Nesâî'de sahih hadis olan. Müşrikleri diyor cihad edin. Malınız dilinizde, diliniz dilinizde nefsinizle. Cihad edin. Cihad bir şekil değil. Sonra dedik ki men mâte velem yeğzu velem yehdith bihi nefsuh mâte ala şuhbetin minel nifak. Nifak uzarı ölür. Kim kalbinde demese ben cihad kalbinden geçmese sonra diğer hadiste diyor inne abvâbel cenneti tehte zilali suyuf cennetin kapıları Klinzlerin gölgesi altındadır. Ama hakkıyla yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane kalksa ben cihad ediyorum diye masum insanları öldürse bu hakkıyla mı? Hakkıyla değil. Her şeyi hakkıyla yapacağız. İzhan biz bu ayetten ne anlıyoruz arkadaşlar? Bu ayetten anlıyoruz ki hakkıyla tehlikeye tehlikeye atmak kendimizi nedir? Bu dünyaya kanmaktır. Bu dünyaya rukun etmaktır. Bu dünyayı sevip bu dünya için çalışmaktır. Bu arada da biz dindarız, dinimiz de yapıyoruz, namazı mı kuruyor. Yani aynen düşmanın dediği gibi, batının istediği gibi cami e, ibadet kuldan Allah'ın arasındadır. Hayır. Din öyle değil. Din bir mükemmellik sistemdir. Bir motottur, bir dünya ve ahiret hayatıdır. Evet, velhamdülillahi rabbil alemin.